Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala esrefil enbiya ve'l murselin, Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein ve men tabi'ahum bi ihsan ila yavmiddin amma ba'd. Kardeşlerim, en son salasetul usul metnimizi okurken en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini okumuştuk şu anda üç temel esasın üçüncüsündeyiz üçüncüsü de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmek ve tanımaktı müellif rahmetullahi aleyhi önce peygamberimizin soyunu, nesebini, yaşını nasıl peygamber olduğunu, neyle peygamber neyle nebi neyle rasul olduğunu ve Allah'ın onu hangi vazifeyle gönderdiğini bu hususlara değinmişti sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine değindi nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini zikrettikten sonra Çoğu insanın gafil olduğu ve bilmediği hicretin devamlılığı ve ümmeti Muhammed'in üzerine kıyamete kadar devam edecek sürekli bir farz olduğunu zikretti. Daha sonra da bugünkü dersimiz e, dersimize geldik. Müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki: "Felem mestaqarra <gülüyor> fil medinati"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 Daha sonra ne farz kılındı? Diyor ki, Müellif Rahimehullah ne zamanki geldi Medine'ye yerleşti, artık Mekke'deki o zorbalıklar, zorlamalar, işkenceler, sıkıntılar, eziyetler kalmamıştı. Ne zamanki Medine'ye yerleşti, o mirabi bakiyeti şera'i'l-İslam, İslam'ın diğer ilkeleriyle İslam'ın diğer hükümleriyle emrolundu. misl Misli zekat, zekat gibi ve savm, oruç gibi ve hacci, hac gibi ve ve ezan gibi ve cihat ve cihat gibi ve emr bil ma'ruf ve nehy anil münker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 onun dini budur. La hayra hayır yoktur illa dellel ummete aleyhi. Onun ümmete gösterdiğinden başka. Ve la şarre, şer yoktur illa hazeraha minhu. Onun nehyettiğinden başka. Yahut şöyle tam güzel tercümeyle La hayra illa deller ümmete aleyhi hiçbir hayır bırakmadı mutlaka ümmetine onu gösterdi. Valla şere illa hazraha minhu hiç şer bırakmadı mutlaka ondan sakındırdı. Ve hayrul ledi deller aleyhi tevhid. Sonra müelif rahimullah diyor ki ve hayrul Delleha aleyhi, onun gösterdiği hayır, et -tevhid. tevhid idi ve cemi'u ma yuhibbuhullahu ve yardahu sadece tevhid mi? hayır, tevhid ve Allah'ın sevdiği ve razı olduğu diğer bütün şeyler ve şerru lezî hadzeraha minhu eşşirk onun sakındırdığı şer ise Şirkte ve jami umayık rahul lahû ve yabahu ve Allah'ın hoşlanmadığı, Allah Azza ve Celle'nin e, razı olmadığı diğer şeylerdi. Ba'athuh lahû ila nasi kafte'n. Allah onu insanların tümüne birden gönderdi. و افتراضا طاعته على جميع الثقلين الجن والانس ona itaat etmeyi insan ve cin topluluklarının tümüne birden farz kıldı ve delilu kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyuruğudur. qul ya eyuhan nas de ki yani ey resul de ki ya eyühen nas ey insanlar. inni rasulullah. Ben Allah'ın resulüyüm. İleykum cemian. Sizin tümünüze birden gönderilmiş. Ve Allahu bihi bi'd-din. Ve Allah onunla yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le dinini kemal erdirdi.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 karşısına evet evet buraya kadar okuyalım sonra e, bundan sonraki müel, e, bölümde müellif rahimeullah peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, ölümünü zikrettikten sonra ölümden sonraki dirilişle ilgili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 ve bakiyete en emrolundu Evet. Gelmiyor mu ses? Neyse biz duyalım yeter. Onun artık internetten dinleyenleri de duymasın. Buna da duyması. <gülüyor>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 ve haza evet. oya daha kuvvetli tercüme e, hiçbir hayır bırakmamış hepsini ümmete göstermiştir Evet. Vallahi göstermiş olduğu öncesi tevhiddir. Gösterim gösterdiği hayır tevhiddir. Allah'ın sevdiği var, razı oldu. Evet. göndermiştir. Evet, ona itaat etmeyi farz kılmıştır. Bakere el yevme ekmeltu el bugün kemale ve aleykum nimetimi tamamladım evet üzerinizdeki nimetimi tamamladım din olarak evet elin değildi Pablo Escobar'la ve ne <gülüyor> <gülüyor> <ya> <gülüyor>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 Medine'ye hicretin 9. senesinde e, farz kılındı. Daha sonra müellif rahimahullah ezanı zikrediyor. Ezan Medine'ye hicretin hemen ilk yılında namaza çağrı olarak emredildi. Müellif rahmetullahi aleyh cihadı zikrediyor. Medine'ye hicrettikten sonra ilk olarak Müslümanlara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 farz kıldı, emri bil maruf, nehyanil münker yapmalarını. Ve müellif rahmetullahi aleyh diyor ki, ve benim burada diyeyim bunların dışında, diğer şer'i hükümlerde aşamalı olarak geldi. E, örtünme emri geldi. Mesela içkinin haramlığı emri geldi. E, bazı şer'i hükümler, mirasın nasıl paylaştırılacağı gibi,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 ve mâ rahmeten lil âlemîn Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişi lil âlemîn'dir. Bütün insanlık içindir. Bütün insanlar içindir. O tümüne birden gönderildi. Yeryüzündekilerin tümüne birden. Dolayısıyla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 Sonra müellif diyor ki ve وَالدَّلِيلُ kavluhu taala Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyurdu olur. يَا اَيْيُهَ النَّاسِ Ey insanlar! قُلْ ya اَيْيُهَ النَّاسِ De ki ey insanlar! Burada demesi kime emrolunuyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ey Resul, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki ey insanlar!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 İleykum cemi'an size, tümünüze birden. Yani şurada cemi'an ifadesi olmasa bile ayet kifayetidir. Ama tekit te üstüne tekit te pekiştirme üstüne pekiştirme. Ya eyyühen nas, bu bile yeterli. Ya eyyühen nas, inni Resulullah'i ileykum cemi'an.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 Vallahi ben o ayetin hangi gün indirildiğini biliyorum dedi. Cuma günü Arafat'ta bu ayet indirildi dedi. El yevma ekmeltu lekum dinakum. Bugün bugün ekmeltu ne yaptım kemale erdirdim. Lekum sizin için neyi dinakum dininizi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 Hazreti Ömer biliyordu o günü. Ama bayram yapmadı. Çünkü iki tane bayram var Müslümanlar. El-Yevme ekmeltu lekum dínekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Üzerimizdeki nimetimi de en büyük nimet, din nimeti, tevhid nimeti tamamladım. Ve razıytu lekumul İslam'e dinen Ve sizin için din olarak İslam'dan razı ol. İslam. Buna dair çok geniş açıklamalar e, yapmıştık. E, daha önce İslam kelimesinin anlamı, umumi anlamı, hususi anlamı. Orada çok bazı ince şeyler var. Onlara e, tekrar e, kasetleri döner, dinlerseniz onlara dikkat edin. Çünkü bunlar fitne sebebi. Diyorlar ki işte bu ayeti kerimedeki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 Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَمَا جَعَلْنَا beşerin Biz hiçbir beşer için min قَبْلِكَ Senden önce de Senden önce yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hiçbir beşer için de el-khult Ne yapmadık? Ebedilik vermedik. Senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. nem <gülüyor> مِتَّ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 bize nasip etsin, kolaylaştırsın. Ve sallallahu ve selleme ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.